12. bölüm. Bir kez daha günümüzdeydik ve modern otoban sistemi sayesinde hızla yol alıyorduk. Tabii bunda gecenin bir yarısı olmasının da etkisi vardı. Paul'un kahve dolu termosunun ve torpido gözünün arka tarafında bulduğum 8 şarkılık Dark Side of the Moon albümünün verdiği gazla kilometreler birer birer arkamızda kalıyorduk. Ben daha farkına varmadan Georgia'nın geri kalanını ve Güney Carolina'yı Boylu boyunca kat etmiştik ve kibrit kutusunun üzerinde yazılı olan Kuzey Karolina'nın kuzeyindeki kasabayla aramızda şaşırtıcı bir mesafe kalmıştı. Portal'da Emma ile aramızda yaşanan kısa parlamanın ardından görünüşe bakılırsa ortalık fazlasıyla durulmuş hatta sıfırın altındaki sıcaklıklara düşmüştü. Ne kadar sıkış tepişi şey olduğunu bilmesine rağmen arkada oturmayı seçmişti. En orta yanıma gelmişti. Ara sıra Dikiz aynasından Emma'ya bakıyordum. Uyumadığı ya da pencereden dışarı depresif bakışlar atmadığı zamanlarda Eybin operasyon günlüğünün sayfalarını karıştırıyor, serçe parmağın ucundaki alevin ışığında orada yazılanları okuyordu. Bir kez daha kendime Emma'nın zor bir dönemden geçmekte olduğunu hatırlattım. Her daim Eyüp'ten uzakta olduğu, aralarında denizler ve hatta zaman olduğu için daha önce hiç böylesine doğrudan yüzleşmek zorunda kalmadığı bir şeyi hazmetmeye çalışıyordu. Ama onu sorguladığım için beni cezalandırdığını, benden soğuduğunu hissediyordum. Ve buna daha ne kadar katlanabileceğimi bilmiyordum. Çıkışa vardığımızda saat sabahın üç buçuğuydu ve kıçım neredeyse tamamen uyuşmuştu. E için kibrit kutusunun üzerine basılmış adresi bulmak için telefonumun verdiği yol tarifini takip ediyordum orada ne bulacağımıza dair hiçbir fikrimiz yoktu. Bir benzin istasyonu mu? Kafe mi? Başka bir motel mi? Bunların hiçbiri değildi. Burası 24 saat açık iyi Burger adında bir fast food mekanıydı. Terk edilmiş bir alışveriş merkezinin boş ve karanlık otoparkının ortasında solgun solgun parlıyordu. Ve adının hakkını verircesine hem açıktı hem de iyi görünüyordu. Bütün sandalyeler masaların üstüne ters çevrilmişti ve kapıdaki tabelanın üzerinde arabaya servis açık yazıyordu. Hemen önüne park ettim. Bizimki otoparktaki tek arabaydı. H orada değildi. Gece vardiyasına saplanıp kalmış bahtsız personel dışında ortalıkta kimse yoktu. İçeride tezgahın arkasında telefonunu kurcaladığını görebiliyordum. Kibrit kutusunun üzerinde Edge de saat kaçta buluşacağımız yazıyor muydu diye sordu Brovin. Hayır dedim fakat sabahın üç buçuğunda gelmemizi beklediğini sanmıyorum. Yani sabaha kadar burada mı bekleyeceğiz diye sordu Eno. Bu çok aptalca. Sadece biraz sabırlı olun dedi Milard. Her an çıkıp gelebilir. Eğer gizli bir buluşmadan bahsediyorsak bunu yapmak için en doğru zaman gece yarısından sonrasıdır. Böylece beklemeye koyulduk. Dakikalar akıp gidiyordu. İçerideki çocuk telefonunu bırakıp yerleri süpürmeye girişti. Yolcu koltuğundan gürültülü bir gruptu yükselince hep birlikte Eno'a baktık. O ses bir tır motorundan mı geldi? Diye sordu Milard. Acıktım, dedi Eno, bakışlarını karnına indirerek. Bekleyemez misin? Dedi Brovin. Eğer H gelip de. Arabayla servis alanında olduğumuz için bizi göremezse onu kaçırırız. Hayır, eno haklı dedi Milard. Şu kibrit kutusunu tekrar görebilir miyim? Kibrit kutusunu ona uzattım. Milard kutuyu ellerinin arasına döndürdü. Burada bir adresten daha fazlası var dedi. Bu bir ipucu. Şurada yazına bakın. Kibrit kutusunu orada yazanı yüksek sesle okuması için Brovin'i uzattı. Burada bir mola vermek çok akıllıca. Paranızın karşılığında daha fazlasını almak için. Tekrar bize baktı. Yani? Yani dedi Minart, Bence bir şeyler almalıyız. Arabayı çalıştırdım ve servis şeridine girdik. Sipariş haberlerinin ve arkadan aydınlatılan menünün önünde durduk. Bir hayli yüksek ve tiz bir ses. 24 saat açık ok burgere hoş geldiniz. ''Sizin için ne?'' derken Browning çığlığı bastı ve şimşek gibi bir tepkiyle uzun kolunu açık camdan savurduğu gibi hoparlöre sert bir yumruk indirdi. O kadar ki orta yerinde koca bir delik açılmış olan hoparlör civatalarından kurtulup yere düştü ve sessizleşti. Browning ne halt ediyorsun?'' diye bağırdım. ''Yalnızca siparişimizi alıyordu.'' ''Özür dilerim.'' Grove'in koltuğuna sindi. Korktum. Seni hiçbir yere götüremeyeceğiz. Öyle değil mi? Dede Normal şartlar altında gaza basıp hızla oradan ayrılırdım. Ama normal şartlar altında değildik. Hay böyle olunca ayağımı fren pedalından kaldırdım ve turuncu önlüklü çocuğun hala mikrofona konuşmakta olduğu servis penceresine doğru ilerledim. Merhaba. Beni duyabiliyor musunuz? Çok yavaş konuşuyordu. Gözleri kızarmış ve şişmişti. Kafası güzel gibi görünüyordu. Selam dedim. Hoparlör şey çalışmıyor. Nefesini ağzından verince dudakları kuş misali çırpındı. Peki dedi penceresini açarak. Ne alıyorsunuz? Konuşan mıydı oğlum? Oranın nesi iyidir? Sen ne yapıyorsun? dedi Emma ona dişlerinin arasından. Çocuk kaşlarını çatarak arka koltuğa baktı. Konuşan kimdi? Bendim dedi Milard. Ben görünmezim. Kusura bakma. Bunu önceden söylemiş olmam gerekirdi. Milard diye bağırdı Brovin. Üşütün tekisin. Fakat çocuk korkudan aklını kaçırmış gibi görünmüyordu. Ah! ''Peki'' dedi başıyla onaylayarak. ''Sizin yerinizde olsam kesinlikle combo iki sipariş ederdi.'' ''O halde lütfen bize bir combo iki hazırla'' dedi Milard. ''Ve beş tane de hamburger lütfen'' diye bağırdı Enoh yan koltuktan. ''Yanında her şey olsun ve bir de cips.'' ''Bizde cips yok'' dedi genç adam. ''Patates kızartmasını kastediyor'' dedim. Çocuk fiyatı söyledi. Ödedim ve ardından yiyecekleri hazırlamak için mutfağa gitti. Birkaç dakika sonra geri döndüğünde elime çoktan yağ lekeleriyle şeffaflaşmaya başlamış ağır bir kese kağıdı tutuşturdu. Kese kağıdının tepesini açıp içine baktım. İçinde bir sürü hamburger, büyük boy patates kızartması ve bir destek kağıt mendili vardı. Yiyecekleri arkadaşlarımın arasında paylaştırdıktan sonra kese kağıdının dibinde küçük, Beyaz bir zarf olduğunu gördüm. Şık görünümlüydü ve kırmızı balmumuyla mühürlenmişti. Bu nedir dedim diğerlerinin de görmesi için zarfı havaya kaldırarak. Emma omuzlarını sikti. Kombonun bir parçası mı? Otoparka girdim arabayı park ettim ve zarfı açtım. Yazıları okuyabileyim diye tepe ışığını açtım ve herkes zarfın içinden neyin çıkacağını görmek için üzerime abandı. Zarfın içinde başka bir peçete daha vardı. Ama bunun üzerine bir şeyler yazılmıştı. Hem de daktiloyla. Miyalı peçete de şöyle yazıyordu. Henüz temas kurulmamış hedef büyük tehdit altında. Görev koru ve tahliye et. 10.044 döngüsüne sevk edilebilir. Teyakkuzlu olunmalı. Bu kadardı. Henüz temas kurulmamış tuhafın adı yazmıyordu. 10.044 döngüsünün nerede olduğundan bahsedilmiyordu. Fakat peçetenin arka yüzünde bir dizi koordinat vardı. Koordinatlardan anlarım dedi Milard heyecanla. Boylam değeri negatif, yani başlangıç merediyeninin bir hayli batısında olmalı. New York, Brooklyn'de bir lise dedim telefonumu göstererek. Haritalar uygulamasına yazı verdim. Millard ateş püskürdü. Hiçbir teknoloji gerçek bir kartografın yerini tutamaz. Elimizde bir görev ve bir de konum var dedi Emma. Elimizde olmayan tek şey aradığımız tuhafın adı. Belki de adını bilmiyordur dedi Brovin ve görevimizin bir parçası da onun adını öğrenmektir. Güvenlik içinde olabilir dedi Eno. Bir hamburger şefinin eline düşebilecek bir peçetenin üzerine henüz temas kurulmamış tuhafların isimlerini yazmak istemezsin. ''Onun bir şeften daha fazlası olduğunu düşünüyorum.'' dedi Milard. ''Jacob, arabayı tekrar pencerenin oraya çeker misin?'' Arabayı çalıştırdım. Küçük binanın etrafından dolandım ve tekrar servis şeridine girdim. Oğlan sürgülü pencereyi açarken bu defa sinirli görünüyordu. Ha, selam.'' Milard camdan dışarı uzandı. ''Seni rahatsız ettiğimiz için kusura bakma moruk.'' Fakat üç numaralı komba menüden bir tane daha almak istemiştik. Oğlan siparişimizi yağlı bir klavyeye tuşladı ve bana on fiyat çıkardı. Ben parayı öderken Brovin açık pencereye doğru uzanıp ''H'i tanıyor musun? Gölge avcısı mısın? Burası nedir?'' diye sordu. Çocuk onu duymamış gibi davranarak bana para üstümü verdi. ''Hey!'' dedi Brovin. Çocuk dönüp mutfakta gözden kayboldu. Bu tür soruları yanıtlamasına müsaade edildiğini sanmıyorum dedim. Bir dakika sonra geri döndü ve yağlı kese kağıdını havadan pencerenin kenarına bıraktı. Kese kağıdı düşerken sert bir pat sesi çıkardı. Artık size iyi geceler dilerim dedi ve pencereyi kapattı. Gereğinden fazla ağır olan kese kağıdını alıp içine baktım. Fakat kese kağıdının içinde... Patates kızartmasından ve soğan halkalarından başka bir şey yoktu. Kese kağıdını Milada uzatırken bunun pek de kombo sayılamayacağını düşündüm ve ardından otoparktan ayrılıp direksiyonu otobana doğru kırdım. Bizi Brooklyn'e kadar uzun bir yolculuk bekliyordu ve sabah trafiği ana yolları otoparkları çevirmeden önce olabildiğince yol kat etmek istiyordum. 10 dakika kadar sonra ay 95'te süratle ilerlediğimiz esnada Mılarat içindekileri y kesek yağının dibine geldi. Güldüğünü duyunca başımı ondan yana çevirdim. Kesek yağının içinden yumurta şeklinde ağır bir şey çıkardı. O da ne? diye sordum. Görünüşe bakılırsa üç numaralı konma menüsü: patates kızartması ve el bombası. Browning tiz bir çığlık atıp koltuğumun arkasına sindi. Anlaşılan ok burger. Yalnızca bir haberleşme istasyonu değildi. Tuhaflara has bir silah deposuydu. Büyük babamın yolculukları sırasında uğradığı ara istasyonlardan kaçının bunun gibi göz önünde saklandığını merak ettim. Bir de bir numaralı komba yanında ne verdiklerini. Miller kıkırdayarak yağ kaplı el bombasını bir elinden diğerine yuvarladı. Vay canına! Hakikaten paranın karşılığında çok daha fazlasını veriyorlarmış. Arkadaşlarım yemeklerini midelerine indirirken ben tek elimle yemeğimi yiyip diğeriyle arabayı kullanmaya çalışıyordum. Uzun yıllardan beri ilk kez yaşlanmakta olan ergen bedenlerinin açlığını kimi zaman doyurmak mümkün olmuyordu. Yemeklerini bitirdikten sonra herkes derin bir uykuya daldı. Yanımdaki yolcuk olduğuna geçen Emma hariç. Ben uyumuyorsam kendisinin de uyumak istemediğini söyledi. Bir saat boyunca tek tük birkaç kelime etmek dışında hiçbir şey konuşmadık. O camın ötesinde akıp giden karanlık dünyayı izlerken ben de kısık sesle radyo istasyonları arasında gezindim. Virginia'ya giden yolu yarılamıştık ki gri renkli solgun şafak gökyüzünü lekelemeye başladı. Aramızdaki sessizlik göğsümün içinde büyüyen bir taş gibiydi. Son 80 kilometredir Kafamın içinde Emma ile konuşuyordum. Ve sonunda artık buna dayanamayacak hale gelmiştim. Bence biraz... Jacob ben... Uzun bir süre boyunca tek kelime etmeyip en nihayetinde konuşmaya karar verdiğimizde ikimiz de aynı anda konuşmuştuk. Bu acayip rastlantıdan ötürü şaşkınlık içinde birbirimize baktık. ''Önce sen'' dedim. Başını iki yana salladı. ''Hayır sen'' Bakışlarımı yukarı kaydırarak digiz aynasından arkaya baktım. Browin ve Eno çabucak uykuya dalmıştı. Eno hafifçe horluyordu. Onu geride bırakamamışsın. Patavatsızlık etmek istememiştim. Ama sözcükleri öylesine uzun zamandır içimde tutuyordum ki ağzımın içinde kapana kısılmışlardı Ve bir an önce onları tükürüp atmak zorundaydım. Onu geride bırakamamışsın ve bana haksızlık ediyorsun. Şok içinde bana baktı. Birbirine bastırdığı dudakları dümdüz bir çizgi halini almıştı. Sanki söylemekten korktuğu bir şey varmış gibi. Ne zaman biri onun adını ansa dedim, irkiliyorsun. Gölge avcısı yoldaşlarından birinin bir kız olduğunu öğrendiğinden beri kafan tamamen başka yerde. Seni aldatmış gibi davranıyorsun ve seni aldatmasının üzerinden onlarca yıl geçmemiş gibi. Anlamıyorsun dedi usulca. Beni anlamam mümkün değil. Suratıma ateş bastı. Gerçekten tek istediğim garip davrandığını kabul etmesi ve bir özür dilemesiydi. Fakat bu konuşma bambaşka bir yöne ilerliyordu. Çok daha kötü bir yöne. Deniyorum dedim. Kendi kendime aldırış etmemem gerektiğini, o denli hassas davranmamam gerektiğini, sana zaman tanımam gerektiğini. Zor ve garip bir dönemden geçmekte olduğunu söyleyip duruyorum. Fakat bu konuda konuşmalıyız. Aklımdan geçenleri duymak isteyeceğini hiç sanmıyorum dedi. Eğer bu konuda konuşamıyorsak başaramayacağız demektir. Bakışlarını kısacık bir anlığına aşağı indirdi. Ekiz bacaları gökyüzüne duman kusan bir fabrikanın önünden geçiyorduk. Derken Birini yatakları düşecek kadar sevdiğin hiç oldu mu?'' diye sordu. ''Seni seviyorum.'' dedim. Ama bu beni yataklara düşürmüyor. Başını aşağı yukarı salladı. ''Buna sevindim. Umarım hiçbir zaman da o hale düşmezsin. Çünkü korkunç bir histir. Peki senin daha önce öyle hissettiğin oldu mu?'' diye sordum. Başıyla onayladı. ''Eyip için. Bilhassa da çekip gitmesinden sonra.'' Hmm. yüzümdeki ifadenin doğal görünmesini istiyordum ama incinmiştim. Berbattı. Birkaç yıl boyunca onu takıntı haline getirdim. Sanırım en başta o da aynı durumdaydı ama onun hisleri zaman içinde silinip gitti. Benimkilerse iyiden iyiye kötüleşti. Sence bunun nedeni neydi? Çünkü ben o döngüde yaşamaya mahkumdum ama o değildi. Uzun yıllar boyunca öyle bir kafesin içinde yaşamak insanın dünyasının ufalmasına neden oluyor. Bu akıl sağlığı için de ruh sağlığı için de iyi değil. Küçücük sorunların dev gibi görünmesine yol açıyor. Öbür türlü birkaç ay içinde geçip gidecek bir özlem insanı yiyip bitiriyor. Bir süre boyunca ciddi ciddi oradan kaçıp Amerika'da ona katılmayı düşündüm. Bu benim için fena halde tehlikeli olsa da, Emma'yı o halde hayal etmeye çalıştım. Büyük babamın gittikçe seyrekleşen mektuplarına gözü gibi bakıp, onlar sayesinde hayatı tutunan, dışarıdaki dünyayı ancak rüyalarına görebilen o yapayalnız halini fabrika yerini göz alabildiğine uzanan tarlalara bıraktı. Atlar sabah pusunda otluyordu. Neden denemedin dedim. Emma zorluklar karşısında. Kusacak türden bir insan değildi. Özellikle de sevdiği biri için. Çünkü birbirimizi gördüğümüzde benim kadar mutlu olmayacağından korkuyordum dedi. Bu beni öldürürdü. Ayrıca bu bir döngü bir başka döngüyle bir hapishaneyi bir başka hapishaneyle değiş tokuş etmek anlamına gelecekti. Eyip döngülere bağımlı değildi. Yaşamak için onun yakınlarında bir döngü bulmalı ve tıpkı kafesteki bir kuş gibi... Boş zamanlarında beni ziyaret etmesini beklemeliydim. Bu benim doğamda yok. Her gün endişe içinde gözlerimi denize dikerek bekleyen bir kaptan karısı olamam. Ben dünyaya açılıp maceradan maceraya atılan olmalıyım. Ama şimdi öylesin dedim. Ve şimdi benimlesin. Peki neden hala büyük babamı kafandan atamıyorsun? Başını iki yana salladı. Çok kolay bir şeymiş gibi konuşuyorsun ama 50 yıldır hissettiklerimi bir kalemle silip atmak o kadar da kolay değil. 50 yıllık bir özlemi, ıstırabı, öfkeyi. Haklısın. Bunu hayal dahi edemem. Fakat tüm bunların geride kaldığını sanıyordum. Bunları konuşup arkamızda bıraktığımızı sanıyordum. Konuştuk dedi. Ben de bu meseleyi arkamızda bıraktığımızı sanmıştım. Öyle olmasaydı o gün sana söylediğim sözlerin tek kelimesini bile ağzıma almazdım. Ben sadece buraya gelmenin beni ne kadar etkileyeceğini kestiremedim. Yaptığımız her şey, gittiğimiz her yer sanki hayaleti bir köşe başından çıka gelecekmiş gibi. İyileştiğini sandığım o eski yara tekrar tekrar kesilip açılıyor. Biraz insaf edin dedeyen o arka koltuktan. Şu ayrılma işini bitirin de uyumaya devam edelim. Zaten uyuyor olmalıydın dede Emma ayrılmıyoruz dedim. Ah öyle mi? Duy inanma. Emma buruşturulmuş patates kızartması kağıdını Eno fırlattı. Git de kendine kıvrılacak bir çukur bul. Eno kıs kıs güldükten sonra gözlerini tekrar kapattı. Uykuya dalmış da olabilirdi dalmamış da. Her iki şekilde de artık rahatça konuşamayacağımız hissine kapılmıştık. Haliyle Sadece yola devam ettik ve sözcüklerin yerini tutması için ona elimi uzattım. Emma vites kolunun arkasından elimi tuttu ve parmaklarımız birbirine kenetlendi. Öyle sıkı tutuyorduk ki sanki ikimiz de bırakmaktan korkar gibiydik. Emma'nın sözleri kafamın içine dönüp duruyordu. Bir yanım söyledikleri için ona minnettardı. Fakat daha büyük bir yanım tüm bunları hiç söylememiş olmasını diliyordu. En başından beri ve hasta karanlık anlarda onu daha çok sevmiş diye fısıldayıp duran bir ses vardı içimde. Fakat her seferinde onu susturmayı, bastırmayı başarmıştım. Şimdi Emma o sesin eline bir megafon tutuşturmuştu. Bunu asla ona itiraf edecek değildim. Çünkü o zaman uzun süredir bu korkuyu beslediğimi ve tedirgin olduğumu öğrenirdi. Bu da o sesi güçlendirmekten başka işe yaramazdı. Hal böyle olunca yalnızca elini sıktım ve arabayı sürmeye devam ettim. Bir zamanlar büyük babana ait olan havalı arabayı sürmeye dedi. O küçük ses benimle alay edercesine. Ondan sonra miras kalan bir görevi yerine getirmek için. Bir şeyleri kanıtlamak için. Ama neyi? Tıpkı onun gibi maharetli, ihtiyaç duyulan, saygı görmeyi hak eden biri olduğumu. Büyük babamın hayatını istemediğimi söylemiştim. Ve dediğimin hala arkasındaydım. Ben kendi hayatımı istiyordum. Ama asıl istediğim insanların onun hakkında ne düşünüyorlarsa benim hakkımda da aynısını düşünmeleriydi. Şimdi adını koyunca istediğimin nedenle acınası olduğunu görebiliyordum. Fakat buraya kadar gelmişken her şeyden vazgeçip geri dönmekte acınası olacaktı. Görebildiğim kadarıyla tek seçeneğim bu işte çok başarılı olup ezberi bozmak, herkesin saygısını kazanmak, büyük babamın gölgesinden sonsuza dek kurtulmak ve kızı, eybe karşı beslediği hislerin yankısını değil, kendisini kapmaktı. Bu meşakkatli bir işti. Fakat bu defa sallantıda olan tuhafların dünyasının kaderi değildi. Yalnızca ilişkim ve özgüvenimdi. Hah! Tam o anda... Yine uyuyor numarası yapmakta olan Eno. Siz ayrıldıktan sonra ön koltuğa ben geçebilir miyim? Brovin'in devasa bacakları canımı okuyor dedi. Onu öldüreceğim dedi Emma. Gerçekten öldüreceğim. Eno oturduğu yerde doğruldu. Şaşırmış gibi yaparak ellerinden birini kalbine koydu. Ah tanrım başaramayacaksınız. Öyle değil mi Jacob? Kendi lanet olası işine bak dedim. Biraz omurgalı ol dostum. Bu kız hala büyük babana aşık. Sen ne söylediğini bilmiyorsun dedi Emma. Brovin'le milardı uyandırmaya yetecek kadar yüksek bir sesle. O halde eğer ebediyse kime dün telefonda seni seviyorum diyordun? Ne dedim Emma'ya bakmak için koltuğuma dönerek. Ne telefonun? Delici bakışlarını kucağına indirmişti. 1965'teki o benzin istasyonunun arka tarafındaki telefon dedi o. Aha ona söylememiştin değil mi? O oh, özel bir telefon konuşmasıydı diye homurdan da emma. Otoban çıkışını kaçırmak üzereydik. Son anda arabayı savurarak çıkışa sokmayı başardım. Hop hop dedi Brovin bizi öldürme. Arabayı yolun kenarına çektim. Park ettim. Arabadan indim ve arkama bile bakmadan arabadan uzaklaştım. Yakınlarda bir otoyol üst gecidi vardı. Geçen arabalardan atılan çöplerin oluşturduğu dalgayı aşarak üst gecidin altındaki gölgelere sokuldum. Tepemde akan trafiğin sesi okyanusları andırıyordu. Sana söylemem gerekirdi. Konuşan arkamdan gelen Emma'ydı. Yürümeye devam ettim. Peşimden gelmeyi sürdürdü. Özür dilerim Jacob, gerçekten çok özür dilerim ama sesini son bir kez duymalıydım. Abe'in geçmişteki haliyle, döngülerle uzun zaman önce tanışmış, orta yaşlı haliyle konuşmuştu. Sen benim onunla konuşmayı istemediğimi mi sanıyorsun? Hem de her gün. Aynı şey olmadığını biliyorsun. Haklısın, aynı şey değil. O senin erkek arkadaşındı, onu seviyordun. Ama o adam beni büyütüp bu günlere getirdi. Benim için babamdan daha çok şey ifade ediyordu. Ve onu senin sevdiğinden daha çok seviyordum. Küküreyen trafiğin yankısını bastırmak için bağırıyordum. Yani bunu yapmaya hakkın yoktu. Ben onunla tekrar konuşabilmek için canımı bile verecek haldeyken evin geçmişteki halini gizlice aramaya hakkın yoktu. Birini özlemenin, ya da seni geride bıraktığı ve sırlarını senden sakladığı için ona öfke duymanın neye benzediğini bilmediğini söylemeye de hakkın yoktu. Çünkü bunların neye benzediğini biliyorum. Jacob, ben ve beni sevdiğini ve sonsuza dek beraber olacağımızı söyledikten, benimle flört ettikten, tüm tatlılığını, sevimliliğine takındıktan sonra büyük babamı özlemeye ve benim arkamdan iş çevirerek ona onu sevdiğini söylemeye de hakkın yoktu. Yalnızca veda ediyordum. O kadar. Ama bunu benden sır gibi sakladın. En kötü yanı da bu. Sana bundan bahsedecektim dedi. Fakat çevremizde hep başka insanlar vardı. Sana nasıl inanabilirim? Söylemeyi istedim. Gerçekten. İçim içime yordu. Fakat nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Aklından geçeni söylesene. Onu hala seviyorum. ''Onu aklından çıkaramıyorum. Sen yalnızca onu sönük bir taklidesin ama onun yokluğunda gidersin.'' Gözleri fal taşı misali açıldı. ''Hayır hayır hayır öyle konuşma. Sen bu değilsin. Bunların hiçbiri değilsin.'' ''Ama öyle hissediyorum. Benim de bu görevi bunun için çıkmadın mı zaten?'' ''Sen'' dedi gittikçe sesi yükselirken. ''Neyden bahsediyorsun?'' Yaptığın eski bir hayali gerçekleştirmek değil mi? Geride bırakıldığın onca yılı telafi etmeye çalışmıyor musun? İşte sonunda Eyüp'le ya da ona en yakın şeyle göreve çıkma şansını yakaladın. Şimdi haksızlık eden sensin. Ah öyle mi? Öyle diye bağırdı. Tam bana arkasının döndüğü esnada küçük bir alev topu sıktığı yumruklarının arasından kurtulup yere düştü. Ve birkaç atıştırmalık ambalajıyla kirpas içindeki eski bir süretleri tutuşturdu. Tekrar yavaşça bana doğru döndü. Nedeni o değildi dedi kasten ağır konuşarak. Geldim çünkü bu senin için çok önemliydi. Geldim çünkü sana yardım etmek istedim. Bunun onunla hiçbir ilgisi yoktu. Çimenler tutuşuyor. Kıvılcımları ayağımızla ezerek söndürmek için koşturduk. Bileklerimize kadar toz toprak olmuş vaziyette işimiz bittiğinde içgüdülerimin sesini dinlemeliydim. Bana Flora'da'ya hiç gelmememi söylemişti. Eybin yaşadığı yere asla gitmememi. Her adımımda onun hayaletinin peşinden koşar gibi hissedeceğimi dedi. Peki yaptığım bu mu? Bir an için duraksayıp durumu bir kez daha gözden geçiriyor gibi göründü. Hayır dedi en nihayetinde. Çünkü bazen ben öyle yaptığımı hissediyorum. Yüzündeki ifade değişti. Bana yepyeni bir şeffaflıkla baktı. Ve uzun dakikalardır ilk defa minicik de olsa bir zayıflık emaresi gösterdi. Onun hayaletinin peşinden koşmuyorsun dedi. Sen onun omuzları üstünde yükseliyorsun. Tam gülümseyecektim ki kendime hakim oldum. Ona dokunmak istiyordum. Fakat ellerimi ceplerimden çıkarmadım. Hala bir şeyler yanlış görünüyordu. Ve sanki her şey yolundaymış gibi davranmak istemiyordum. Bir an için birbirimizi anlamış olmamız bunu silip atamazdı. Eğer gitmemi istiyorsan söylemen yeter dedi. Arka bahçeye dönerim. Orada yapacak pek çok işim var zaten. Başımı iki yana salladım. Hayır. Sadece birbirimize yalan söylemeyelim istiyorum. Ne olduğumuz ya da ne yapmakta olduğumuz hakkında. Tamam. Kollarını sıkıca göğsünde kavuşturdu. Peki biz neyiz? Biz arkadaşız. Bu sözcükler dudaklarımdan dökülürken vücudum buz kesti. Fakat akla yatkın olan buydu. Birbirimize karşı beslediğimiz hisler denk değildi. Ve önümdeki tek seçenek geri çekilmekti. Trafiğin sesi dalgalar halinde bizi sarıp sarmalarken uzun bir an boyunca orada öylece dikildik. İkimiz de şimdi ne yapacağımızı bilmiyorduk. Derken kollarını boynuma dolayıp bana sarıldı ve üzgün olduğunu söyledi. Kucaklamasına karşılık vermedim. Kollarını çekti ve tek başına arabaya doğru yürümeye koyuldu. Diğerleri acıktığından yol üstündeki kafelerden birinden kahve ve kahvaltılık sandviç alıp sonrasında yola devam ettik. En mayınındaki yolcu koltuğundan ayrılmadı. Fakat uzun bir süre boyunca birbirimizle konuşmadık. Diğerleri aramızda neler geçtiğinden habersizdi. Fakat bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydılar. Öyle ki Enoh bile konuyu tekrar açmayacak kadar akıllılık etti. Tartışmamıza hiç gerek kalmadan diğerlerinin önünde. Kişisel meselelerimizle ilgili tek kelime etmeyeceğimiz konusunda uzlaşmış gibiydik. Tartışmayacaktık. Profesyonelce davranacaktık. Görevimizi tamamlayacaktık. Ve tüm bunlar sona erdiğinde belki de bir süre hiç görüşmezdik. Bu konuda düşünmemeye, kendimi yolun temposuna kaptırmaya çalıştım. Fakat yaralı kalbim işte oradaydı. Aldırış etmeme eşiğinin hemen üzerine zonplayıp duruyor... Her an dikkatimi dağıtmaya yetecek kadar acı veriyordu. Doğu kıyısının büyük şehirlerinden geçmeye başladık. Bunlardan ilki Washington DC idi. Ben henüz küçük bir çocukken Abe yaptığımız haritalardan biri kuzeydoğu koridorunu kapsıyordu. Ve haritanın her yeri Eibin çiziktirdiği garip işaretlerle doluydu. Haritadaki bazı yollar çapraz çizgilerle taranmış diğerleri paralel çizgilerle bezenmişti. Her şehrin etrafında bir yığın sembol vardı. Piramidin içindeki noktalı çizgiler, üçgenin içindeki bir spiral, her sembolün Abe, H ve diğer avcılar için önemli bir yere karşılık geldiği ortadaydı. Ancak bize yardımcı olacak bir yer mi yoksa tehlikeli bir yere mi işaret ettikleri hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. DC çevre yolunda ilerlerken o garip sembollerden biriyle işaretlenmiş bir yere epey yaklaştık neler döndüğünü görmek için oraya uğrayıp uğramamayı tartıştık. Güvenli bir ev olabilir dedi Milard. Bir cinayet yuvası da. Bunu bilmemizin hiçbir yolu yok. Tüm bu semboller muhtelif döngüleri işaret ediyor olabilir dedi Brovin. Veya muhtelif sevgililere de Eno. Ama ona kana susamış gibi bir bakış attı. O anda telefonum çalmaya başladı. Ama onu orta konsoldaki soğuk patates kızartmaları ile bir tomar peçetenin altından çıkarmam biraz zamanımı aldı. Ekranda ben yazıyordu ki bu da ev telefonumdan arandığım anlamına geliyordu. Açsana dedi Brovin. Hayır hayır hayır bu o kadar da iyi bir fikir değil dedim. Arayanın yine bayan Preglin olduğunu düşünerek ve sessiz tuşuna basmaya çalıştım. Ama el yordamıyla iş yapmaya çalışırken... Kazara aramayın yanıtladım. Kahretsin. Alo, Jacob. Arayan bayan Pregrin değil, Horace'tı. Hoparlörü açtım. Horace? Hepimiz buradayız dedi Milard. Ah tanrıya şükürler olsun dedi Horace. Öldüğünüzden öyle korkmuştum ki. Ne? Dedi Emma. Neden? Ben şey, boşverin. Anlaşılan bir rüya görmüştü. Ve onu anlatarak ödümüzü patlatmak istemiyorduk. Onlar mı? Diye sorduğunu duydum Olevin. Ne zaman geri dönüyorlarmış? Hiçbir zaman! Diye bağırdı Enoch telefona. Siz ona bakmayın dedi Milard. Şu anda arabadayız. En kısa zamanda döneceğiz. İşimiz en fazla birkaç gün daha sürer. Bu bir tahmindi. Ama benim aklımdaki de aynısıydı. Bir tuhafı lisenin tekinde bulmak, onu başka bir yere götürmek ve ardından eve dönmek ne kadar zamanımızı alabilirdi ki? Birkaç gün kulağa gayet makul geliyordu. Dinleyin dedi Horace. Bayan P sinirinden kuduruyor. Elimizden geldiğince sizi idare etmeye çalıştık. Fakat Claire'in dili sürçtü ve ona gerçeği anlatmak zorunda kaldı. Haliyle Bayan Pregrin her yerde sizi arıyor. Resmen mosmor kesildi. Bu yüzden mi aradın dedim. Hepimiz sinirleneceğini biliyorduk. Bana bir iyilik yapın dedi Horus. Eğer size soracak olursa gitmemeniz için size dil döktüğümüzü ama bizi dinlemediğinizi söyleyin. Derhal eve dönseniz iyi edersiniz dedi Olive. Dönemeyiz dedi Brovin. Görevdeyiz. Neyin pişinde olduğumuzu öğrendiğinde anlayış göstereceğinden eminim dedi Milard. Ben pek o kadar emin değilim dedi Olive. Adınızı her duyduğunda suratı komik bir renk alıyor. Şimdi nerede?" diye sordum. "Dışarıda sizi arıyor." dedi başka bir ses. Bu arada ben Hak, hepsinin annemle babamın odasındaki telefonun etrafına doluşmuş, kafa kafaya vermiş vaziyette bizi dinlediklerini hayal edebiliyordum. "Selam Hak." dedi Emma. "Bayan pi bizi nereye de arıyor?" söylemedi. Bize evden ayrılmamamızı ve aksi takdirde sonsa dek cezalandırılacağımızı söyledikten sonra uçup gitti. Cezalandırırmış. Hadi oradan, dedi Yano. Sizi misiniz gibi tehdit edip durmasına izin veremezsiniz. Senin için söylemesi kolay dedi Hak. Biz burada kulaklarından dumanlar tüten müdüreyle uğraşırken siz orada maceradan maceraya koşuyorsunuz. Dün gece bize sorumluluklar, haysiyet... Güven ve daha bin tane konuda dört saatlik bir nutuk çekti ki aslında nutuk sizin içindi. Bir ara kafamın yerinden düşeceğini sandım. Bildiğiniz gibi burası da pek gülistanlık değil dedi Brovin. Maceraya atılmak tam bir işkence. Oradan ayrıldığımızdan beri ne uyuduk ne duş aldık ne de mindemize doğru düzgün bir şeyler girdi. Ve Florida'da az kalsın uğrulacaktık. Üstelik Eno ıslak köpekler gibi kokmaya başladı. Eno onu küçümsercesine güldü. En azından onlardan biri gibi görünmüyorum. Yine de kulağa burada kısılıp kalmaktan daha iyi geliyor dedi Horus. Neyse lütfen kendinize dikkat edin ve sağ salim geri dönün. Bu söyleyeceğimin kulağa garip geleceğinin farkındayım. Ama yolculuğunu sırasında lütfen Çin restoranlarının iyi, kıta mutfağının ise kötü olduğunu unutmayın. Ne demek şimdi bu diye sordu Emma. Ayrıca kıta mutfağı da ne demek dedim. Gördüğüm bir rüyadaydı dedi Horus. Tek bildiğim önemli olduğu. Dediklerini unutmayacağımızı söyledik. Ve ardından Horus'la ile Olive bize veda etti. Fakat onlar telefonu kapatmadan önce hak araya girip yolculuğumuz sırasında Fiona ile ilgili bir şey duyup duymadığımızı sordu. Emma'ya baktım. O da en az benim kadar mahcup görünüyordu. Henüz değil dedi Emma ama sormaya devam edeceğiz Hak gittiğimiz her yerde. Tamam dedi usulca. Teşekkürler ve ardından telefonu kapattı. Telefonu bıraktım. Emma suratını ekşiterek arka koltuğa baktı. Bana öyle bakmayın dedi o. Fiona harika tatlı bir kızdı ama öldü ve Hak'ın onun ölümünü kabullenememiş olması bizim hatamız değil. Yine de sormamız gerekirdi dedi Brovin. Bala bir manikanesindekilere ve portaldakilere sorabilirdik. Bundan sonra sorarız dedim. Ve eğer gerçekten ölmüşse en azından hagan arzusunu yerine getirdiğimizi söyleyebiliriz. Katılıyorum dedi Emma. Anlaştık dedi Brovin. Eh dedi Eno. Planımızı tartışmaya açalım mı diye sordu Milard. İşler iyice duygusala bağladığında konuyu değiştirmekte uzmanlaşmıştı ne hoş bir fikirde eno zira ben bir planımız olduğundan bile bir haberdim okula gideceğiz dedi Brovin tehlikedeki tuhafı bulacağız ve ona yardım edeceğiz ah haklısın ne kadar da muhteşem ve ayrıntılı bir plan yaptığımızı unutmuşum aklım neredeydi acaba artık kinaya yaptığında anlıyorum dedi Brovin ve şu an kinaya yapıyorsun değil mi hiç de değil, dedi Eno kinayeli bir tavırla. Tere yandan kıl çekmek kadar kolay olacak. Daha önce hiç gitmediğimiz bir okula elimizi kolumuzu sallayarak gireceğiz. Karşımıza çıkan herkese "Çocuklar, tanıdığınız tuhaf birileri var mı? Son günlerde tuhaf becerileri olduğunu iddia eden birileri," diye soracağız ve er ya da geç onu bulacağız. Drewin başını iki yana salladı. Eno bu kötü bir plana benziyor. Kinaya yapıyordu dedi Milart. Ama yapmadığını söyledi diye bağırdı Brovin. Incinmiş görünüyordu. Sabah trafiği otobanı tıkamaya başlıyordu. Aniden önümde bir tır ve frenlere asılmak zorunda kaldım. Derken suratımıza simsiyah bir duman bulutu kustu. Milart ve ben öksürüğe boğulduk. Camımı kapattım. Peki bu tuhafı tam olarak nereye götürmemiz gerekiyor diye sordu Eno. Emma görev raporunun kat yerlerini açtı. 10.044 numaralı döngüye. Peki o neredeymiş dedi Brovin. Henüz bilmiyoruz diye yanıtladı Emma. Brovin yüzünü avuçlarının arasına gömdü. Ah emeklerimiz hiçbir işe yaramayacak öyle değil mi? Ve Bayan Pregrin bizi asla affetmeyecek ve bu... Bir hiç uğrunu olacak. Bir dakika önce bu işi kolayca halledeceğimize ikna olmuştuk. Ama şimdi tüm umutları yitip gitmiş gibiydi. Kendini baskı altında hissediyorsun dedi Emma. Eğer külfetli işleri önceden en ufak detayına kadar planlamaya çalışırsan hep böyle hissedersin. Önümüzdeki meseleyi adım adım ele almalıyız. Tıpkı şu eski değiş gibi dedi Milard. Hani ayıları yemekle ilgili olan. İğrenç dedi Brovin avuçlarına doğru. Bu yalnızca bir metafor. Yoksa kimsenin ayıları yediği yok. Birilerinin yediğine bahse girerim dedi Eno. Sizce onları ızgara mı yapıyorlardır yoksa çiğ çiğ mi yiyorlardır? Kapa çeneni dedi Emma. Her defasında bir ısırık alacağız. İşte o kadar. Şimdi bir sonraki ısırığımıza odaklanalım. Sonrasını zamanı gelince düşünürüz. Tuhafı bulacağız. Sonra döngüyü bulup bulamayacağımız konusunda endişeleniriz. Tamam mı? Bu ravin başını kaldırdı ve parmaklarının arasından Emma'ya baktı. Başka bir metafor kullansak olmaz mı? Emma güldü. Elbette. Bir süre sonra sabah trafiği hafiflemeye başladı. Derken trafikten kurtulduk ve önce Philadelphia'ya sonra New York'a ve sonrasında da Orada bizi beklemekte olan bilinmese doğru son hızla yola koyulduk. Kimsenin çıtı çıkmıyordu. Çünkü hepimizin aklında bir sonraki ısırığımız vardı.